نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أمت. قرآن وصحيح سنة Kur'an, ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhı demiştik. Bugün de inşallah gusulde bazı meseleleri dile getirmeye çalışacağız. Diyor ki El-Nahyu anil bauli fil-mustahem El-Nahyu anil bauli fil-mustahem El-Mustahem banyo yapılan yer demektir. Veyahut da Normal banyo değil de herhangi bir yerde, banyo yaptığı yerde çiş yapmak, yani ufak su dökmek e, nedir? Uygun değildir. Diyor ki an Abdullah bin Mugaffer radiyallahu ta'ala anhu, Kala <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La yabu lenne ahadukum fi mustahammihi thumma yagtasilu bihi. La yabu lenne ahadukum, tamam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 El el -mü -mü ey, e, dişi erkek, e, dişi e, şeytan ve erkek şeytanların şerrinden sana sığınırım. Yahut da onların vereceği eziyetten dolayı ne yapıyor? Allah'a sığınıyor. Buradan anlaşılıyor ki o zaman hamamlar genelde şeytanların dolduğu veyahut da olduğu yerlerdir. Ve dikkat ediyorsanız bazen duyuyorsunuz.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 Ama şimdi sanki gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de banyo yaptıkları yerlerde de böyle Avrupa'ya uygun bir tuvalet sandalyası var. Üst kapalıdır. Ne diyorlar ona? He. He, dedikleri he. Ancak orda bu çiş veyahutta dışkı orda birikmediğinden dolayı o zaman orda banyo yapmakta bir beis yok. E şimdiki banyolarda banyo yapmakta bir beis yok. Niçin? Çünkü çiş yapıldıktan sonra üstüne su döküp gidiliyor, gidiyor. Evet. Ve bu hadisi Ravahü Ebu Davud Rahimahullah ve İmam Elbani Rahimahullah ee, El Mishkat Tevessünen Ebu Davud'de Sahih olduğuna dair diyor ki Allah rahmet etsin diyor ki sahihtir. Kale Ali bin Muhammed rahimahullah inneme hâze fil hafira Bu diyor geçmişte diyor çişin gidemeyeceği bir yerde bir çukurda olduğu için diyor. O zaman için demek ki böyle evin köşesi bir köşesinde bir çukurda banyo yaparlarmış. Çişi gelse ne yapması gerekiyor? Demek ki orada çiş yaparlarmış. Ha, o zaman or böyle bir yerde kişi mesela diyelim ki bara gitti. Şimdiki dağ. Orada çukur yoksa çişi geldiği zaman ne yapmayacak? Orada çiş yapmayacak. Orada banyo yapıyorsa orada çiş yapmayacak. Veyahut o kişiden başka bir çiş yapılmışsa yine orada banyo yapmaması gerekiyor. Niçin? Çünkü aleyhissalatü çişin yapıldığı yerde sakındırıyor. Hangi yer? Çişin gitmediği. Yani normal topraktan veyahut da betondan yapılmış ve çiş yapıldığı zaman aynen orada duruyor. Yani yerinde duruyor. Şimdiki banyolar müstesnadır. la يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ ف۪ي مُسْتَحَمِّه۪ي ثُمَّ يَغْتَسِلُوا ف۪يه۪ Ve burada bu hadis-i en diyor ki قال Ali bin Muhammed ancak diyor اِنَّمَا هَذَا fil hafira." Bu geçmişte diyor çukurun yani deliğin olmayıp çukurlu yerlerde yapılan yerler idi. Fe'amma'l diyor. Fele. Bugün öyle değildir diyor. Fe muhteselatihim diyor. Elcisu ve sarucu ve elqir. Feiza bala farsel alayhi'l ma'a fela ba'se bihi. Buradaki elcis ve saruc ve elqir yani şimdiki bizim gördüğümüz geçmişte işte betondan şuradan bundan ve yahuttan Zift cinsinde ne yapıyorlarmış tuvaletleri? Ziftleştiriyorlarmış. Yani orada çiş kalmayıp bir o zamana göre bazı şeyler yaparlarmış. Böyle bir şey ise o zaman çiş yapmakta bir beis yoktur. Bu hadis tabi ve İbn Mace ve İbn diyor ki bu hadis sahihtir. Buna takiben İbn el-Mubarek diyor ki rahimehullah. "وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء" Eğer diyor kişinin banyo yaptığı yerler orada su birikmeyip akıp gidiyorsa o zaman böyle bir yerde çiş yapmakta bir beis yoktur. Şimdi ki bizim banyolarımız gibi çünkü oturuyor orada çiş yaptığı zaman su döküyor ve böylece çiş gidiyor. O zaman o böylesi bir yerde banyo yapmakta bir beis yoktur. Ama bizim çağdaş alimlerimiz diyorlar ki en uygunu yıkanan yerde tuvalet yapmamaktır. En uygunu, yıkanan yerde tuvalet yapmamaktır. Ey, yıkanılacak yer tamamen tuvaletten yoksun olması gerekiyor. Tuvalet ayrı bir yerde olur. <gülüyor> evet. Bu, İbn-i Mubare'in sözünü rivayet eden yine İmam et rahim Rahimahullah ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki, bu söz İbn-i Mubare'in diyor gerçekten sahihtir diyor. Demek ki buradan anlaşıldığı kadar,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 Cevazı ictisalı uriyanan bihitsu la yura. Biliyorsunuz beni İsrail oğulları döneminde yıkandıkları zaman çıplak anadan doğma birbirleri içerisinde birbirlerine bakarak banyo yaparlarmış. Ve Musa aleyhissatü vesselam Allah tarafından seçkin olduğu için hayasından onlara uyup onlara uyup onların arasında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 devamlı onun aleyhinde konuşuyorlar. Mutlaka Musa, Musa'da bir eksiklik var. Yani hayasında hani bazı insanların taşakları birisi büyük olur, birisi küçük olur veya da ikisi yani normallık üstünde bir büyülük var. Bazen oluyorlar bazı erkekler değil mi? İşte acaba böyle bir hastalığı, böyle böyle bir şey var mı diye bizim aramızda yıkanmıyor. Çünkü bizim dinimizde yani onlar için bizim şeriatımızda diyorlar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 Taşa diyor ki ey taş diyor fistanımı getir nereye götürdün? Ne? Çıktı şey, suyun için yani banyodan. Ondan sonra çıplak bir şekilde fisan o taşı takip etmeye bak. Baktılar ki Musa'da hiçbir eksiklik yok. Yani onda subhanallah yani en mükemmel bir insan. Yani bildikleri insanlardan çok daha mükemmel bir sıfata sahip bir insan olmasına rağmen Ha, onu gördükten sonra bir daha Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde böyle bir konuşma veyahut da bir bir dedikodu yapmadılar. Bizim şeriatımızda ise arkadaşlar bizim şeriatımızda yani ve Vesselam'ın şeriatında ise insanların gözü önünde veyahut da insanların göreceği bir şekilde çıplak anadan doğma yıkanmak kesinlikle caiz değildir. Çünkü bizim dinimizde erkeğin erkeğe göbek ile diz arası avrettir.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 Bak burada diyor ki yani Ebu Hurayra Nabi sallallahu aleyhi ve biliyorsunuz ben İsrail oğullarından ve onların şeriatında çıplak bir şekilde yıkanmak caiz idi Bu hadisi de rivayet eden İmam Buhari rahimehullah Bu ve hadis sahihtir ve anhu aydan yine Ebu rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Annen Nebiyiz Aleyhisselam'a kal Kânet benü İsrail yâghtesilu uraten yanzuru ba'duhum ile ba'd Benü İsrail birbirlerine bakarak anadan doğuma çırıl çıplak karışık bir şekilde banyo yaparlarmış. <gülüyor> yani hamama girerler mesela ve o ona bakar bu buna bakar. Şimdiki bizim Türkiye'de bizim Türkiye olan bazı hamamlar gibi. Yok mu bizim Türkiye'de? Hı. Affedersiniz. Erkekler giriyorlar hele ahlaksız erkekler ve o tahlıksız kadınlar. Kadınların banyosu da çünkü o banyolar erkeklerin olduğu gibi aynı şekilde başka bir gün için başka bir günü de kadınlara tahsis ediyorlar. Ve kadınlar orada çırılçıplak. Bazıları çırılçıplak yani anadan doğma, bazıları da yani işte bu slip kilotları giyerler, her tarafa açık kadın. Tamam mı? Yani her taraf erkekler yine o şekilde ve geliyorlar mesela erkek şu kese yapan erkekler efendim orada herkesin önünde veyahut da herkes kendi kendini kese yapıyorsa açıyor her tarafını açıyor hayvanlar gibi böyle oturuyorlar ve birbirlerinin içerisinde ne yapıyorlar e, yıkanıyorlar tabii ki bu bizim şeriatımızda yani aleyhissalatü vesselamın şeriatında bu kesinlikle caiz değildir muslümanın edinmesi gereken bir ahlak değildir bu beni İsrail oğullarında olan bir şeriatta ancak bu tür şeyler biliyorsunuz Ali satt ve şeriatı geçmiş resullerin şeriatını ne yaptı? Hükmünü kaldırdı. Ancak bazı şeyler bazı şeyler kaldı. Ve örneğin burada mesela Adem aleyhisselam'ın döneminde bir kardeş bir kardeşiyle evlenebiliyordu. Çünkü o zaman için ilk insanlık dönemi olduğu için Allah Celle Celaluhu oz ama o zaman için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 ne yapar? Tabii ki çırıl çıplak olacak. Nasıl yıkanacak? Başlamal giyerse yani üstünü kapatırsa kendini nasıl sabunlayacak? Kendisini nasıl yıkayacak? Nasıl temizleyecek? Onlara bu soru sorulabilir mesela. Ve burada Umhani radıyallahu ta'ala anha qalet Zhebtu ila Resulüllahi sallallahu aleyhi ve sellem amil fethi fevecettuhu yagtesilu ve fatimatu testuruhu Diyor ki Umhani radıyallahu anha diyor Fethih Gününde, Ey Mekken'in Fethi Fethinde, diyor ki, Ali Satt ve evine gittim diyor. Bir baktım ki diyor, kızı Fatima evin bir köşesinde böyle bir perde tutmuş. Ali Satt ve Selam orada ne yapıyor? Banyo yapıyor. Niçin sütre koydum? Demek ki çıplaktı ki, sütre edinmiş. edilmiş. Tamam mı? Eğer paşta mal bağlamış olsaydı, sütre edilmesine gerek yok çünkü paşta paşta paştamaz sütrey sayılır. <gülüyor> Ve burada diyor ki فوجدته يغتسل وفاطمه Buhari. vesselam yıkandığı veya yıkanacağı zaman ne yaparmış? Kapalı bir şekilde yıkanılmış. Ancak buradaki kapalılık kendisi üzerinde başmamalın bağlanması değil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 yatacağı yer, kalkacağı yer, oturacağı yer, yiyeceği yer, banyo yapacağı yer bir odaydı. Yani bir hücre. Dolayısıyla banyosunu aynı yerde yapıyordu. Ve o zamanki evler de şimdiki gibi fayans, karo, maru falan veyahutta mermer değil. Yani toprak cinsinden bir şeymiş. Tıpkı Ali Sattres'in mescidi topraktan olduğu gibi. Yani yer Ali Sattres döneminde Ali Sattres'in mescidi yine neydi? Topraktandı. Ve annemeymune radıyallahu teala anha bint haris ay Allahu hanımlarından birisi Meymune ha, diyor ki "Satarım Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve o yıkanırken cünüplükten." "Faghasala yedeyhi." Satarım ona sütre edindim veya ona sütre oldum. Nasıl? Yani o an o an için mesela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 Burada Meymuna radıyallahu taala anha ona Aleyhisselam'a sütre ediniyor. Demek ki buradaki sütre sütre kendi üzerinde paştamal bağlamak değil, etrafını sarmak veya yahut da onu kimse görmeyecek bir şekilde bir sütre edinmektir. Yani ehli tarikatın söylediği gibi değil. Banyo esnasında banyoya girdiği zaman paştabal bağlamak diye bir şey yoktur sünnette kesinlikle ve bu hadisi rivayetu'l-Buhari İmam Buhari rahimehullah rivayet etmiştir. Ve Ebü's-Sahm radıyallahu anhu قال كنت أخدم النبي صلى arada عليه وسلم Kale إذا أراد أن يغتسل diyor ki şey diyor ki Ali sattus diyor bir gün diyor banyo yapmak istediği zaman bana dedi ki arkanı bana dön yüzünü o tarafa arkanı bana dön. Fa ey sırtımı ona çeviririm ve <feyi> anşurus şimdi burada Arap ülkelerinde fistana veya takkamise thöb deniliyor. Bizim şu giydiğimiz şeye burada thob deniliyor. Aslında bu thob değildir. Thob dikişsiz olan elbiseye denir. Hani Sudanlar, Bangladeşler dikkat ediyorsanız hanımları bir parça, bir parça kumaş ile dış elbiseyi iç elbiseyi kapatıyorlar dışarı çıkarken evet. bir parça evet. He, Hindistanlar, Bangladeşler, evet. Sudanlar Buradan getiriyorlar, buradan getiriyorlar dolandırdı. Buradan, buradan, buradan ondan sonra getiriyor, şöyle çıkarıyorlar bir parça ile her taraflarını kapatıyorlar o zaman için yani Selam döneminde biliyorsunuz izar ve rida, bir de fistan herkes fistan giyemezmiş o zaman için yani fakirlik üst düzeyde olduğu için çok nadir insanlar fistan giyermiş genelde riza ve ride ve izar giyermiş şimdiki rida omuzlardan aşağı sarkılan kumaş izar göbekten aşağıya doğru sarlan kumaşa denilir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 dedikleri gibi ve çok e, gevşek olduğu için bazen inermiş. İndiği zaman hemen kaldırırmış. Aşık kemiklerden aşağı in inmesin diye. Ve buradaki dikkat ediyorsanız buradaki diyor ki ve huwa ve ya ta anşuru's-sâube fa'sıruhu. bir kumaş parçası. Kumaş parçasıyla diyor onu ne yapıyorum diyor? Onu koruyordum ve yahopp'ta onu örtüyordum. Ey Ali Aleyhisselam'ın etrafını. Burada ve anşuruh sevbe fe asturuhu derken tarikat ehline, tarikat tarikata mensup olan bazı kardeşlerimiz bu tür hadisleri yanlış anlayarak kişi banyoya gireceği zaman sevbe veya peştemali etrafında sar, sarıp öylece banyo yapmasını teşvik ediyorlar ve diyorlar ki bizim ustalarımız yani onların şeyhleri banyoya girdikleri zaman hiçbir zaman çıplak bir şekilde yıkanmazlarmış. Ve bazı ustalardan birisi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 İslam'da gülü aşırılık da yoktur. Tamam mı? Ali Satt ve selamın dini dinler içerisinde en mükemmel ve en kolay dindir. Dolayısıyla Ali Satt ve selam İslam ümmeti için bir örnektir. Nasıl yaşarmışsa o şekilde yaşamak lazım. Ali Satt ve selam banyoda çıplak yıkanmış, çıplak yıkanılır. Ali Satt ve selam hanımıyla cinsi münasebet yaptığı zaman yani çıplak da yapmış olabilir, fistanını giyerek de yapmış olabilir. Tamam mı?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 insanların gözünden kendini koruyor mesela havuzda yıkanacaksa yıkanacaksa o zaman tabii insanların göreceği bir şey yani dikkat ediyorsanız burada Umhani radıyallahu anh'a diyor ki e, bundan önceki hadiste Zhebtu ile Resulü'nün evine gidiyor yani o zaman için ve Vesselam açık bir şekilde yıkanmış olsaydı çıplak bir şekilde Umhani odaya girdiği zaman o çıplak görecekti değil mi? Demek ki o an için kimse onu çıplak görmesin diye odasına girdiği zaman etrafında bir sütre koyuyor. فَوَجَتُّهُ يَغْتَسِلُهُ فَاتِيمَ تَسْتُرُهُ diyor. Tamam mı? <gülüyor> Fatima <gülüyor> radiyallahu anhu'nun etrafında bir sütre edinerek banyo yaptığını gördüm. Baba sütrenin arkasından soruyor. Kimdir bu kadın? Diyor ki, اَنَا Umhani. Ben Umhaniyim diye söylüyor. O zaman eğer böyle bir sütre yoksa, yani böyle bir bez parçası yoksa, burada e ee, Abu Semh'in yaptığı gibi demek ki o an için Aysto Semh'in yanında bir bez parçası olmadığı için dedi ki ona yüzünü öbür tarafa sırtını da bana çevir. Çünkü kendisi banyo yapacak. Yürkeyim. Fa kana idha arada en yertsel qala wallini fa awlihi qafaya. Wallini ay sırtını bana çevir. <gülüyor> Ve anşuru thaw fa asturuhu. Demek ki banyonun içinde kişiyi çırıl çıplak anadan doğma yıkamasında hiçbir bir beis yoktur. Ve buradaki banyo, banyoda hanımıyla beraber bile çıplak kalmalarında ve banyo yapmalarında da bir beis yok. Ve Taharet ve Babında biz görmüştük. Ee, Ayşe ve Validemiz radıyallahu ta'ala anha e, diğer hanımları e, gusül e, yapacakları zaman ikisi beraber banyo yapıyorlardı. Yani ikisi orada oturuyorlar beraber banyo yapıyorlardı. Ve Ali bin Ümeyye radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a reclen yagtasilu bil barazi bila izar. El -baraz, yani açık bir sahra. Ve burada dikkatinizi çekecek bir meseleyi anlatmak isterim. Arapça kelimesi o kadar hassas ki bir fetha ile bir kesre ile bir ötre ile manası değişebilir. Tamam mı? Marfu' veyahutta macrur veyahutta mansub hareketlerle mana değişebilir. Mesela el-buraz veyahutta buraz nedir? Aranızda söyleyecek kimdir? İnsanın dışkısı. Heh. <gülüyor> buraz ötre ile kişinin dışkısı anlaşılır. Burada mansub gelmiş yani fetheli gelmiş. el Baraz Buraz dışkıdır, insanın dış, yani insanın boku. El-beraz yani açık bir yer Demek ki burada Kur'an okuyan kişiler ve da hadis okuyan kişiler Arapçada okudukları zaman eğer sarf-ı nehu'yu bilmiyorsa biliyorsunuz özellikle sarf ve nehu veyahut da kavaidi bilmeyen bir kişi Arapça okurken çok yanlışlıkları olur. Çok Böylece Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği veyahut da Allah Celle söylemediğini ne yapmış olur? Onun adına söylediğini söylemiş olur. Bu da tabi ki bilmeyerek onlara iftira atmış olur. Arapça okumak isteyen bir kişi bu ötrelere, fethalere, kesrelere çok dikkat etmesi gerekiyor. Eğer kavaid ilmi yoksa sarf-u nahu bilgisi yoksa o zaman fethali, kesreli şeyle olmadığı zaman birisinden, birisinden birisinden birisinin yanında öğrencilik yaparak onu okuması gerekiyor. <gülüyor> Burada diyor ki En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a yagtasilu bil barazi bila izar. <gülüyor> Böyle sahrada açık bir yerde hani satt ve bir kişinin anadan doğma çıplak bir şekilde banyo yaptığını gördü. Tabii ki insanların geçmişte Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi ve Ben İsrail oğullarının çırıl çıplak anadan doğma birbirleriyle ve hatta birbirlerinin gözü önünde banyo yapmak caizdi. Bizim şeriatımızda, şeriatımızda bu yasaklandı. Ondan sonra Fasa'ada el minbar ve Vesselam hemen orada ona seslenip bir şey söylemedi. Tamam mı? Yeni hatasını yüzüne vurmak istemedi. Bu da davetçilerin dikkatini çekmek isterim Aciz Ali. Bazen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 Vallahi diyor ben bütün gündüzleri oruçla geçiririm diyor. Birisi ise diyor ki vallahi diyor ben hayatım boyunca hiç hanımımla cinsi münasebet yapmam diyor. Umme'n Aişe teala anha bu Müslümanların aralarında olan bu sözü Ali sattbe selam ne yapıyor? Nakl Ve Ali ve selam bunları tanıyor. Gidip de tek tek çağırıp veya üçünü çağırıp hatalarını yüzlerine vurmuyor.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 Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Femen ragiba an sünneti feleyse minni. Ve buradaki feleyse minni derken eyleyse ale tarikati benim dinimden demek değildir. Ey benim tarikatımdan veyahut da benim sünnetime uygun bir yaşamı yoktur demektir. Ve bu kişi burada da bu kişi de böyle çırıl çıplak banyo yaptığını görünce ve vesselam hemen orada minbere çıkıyor ve diyor ki ve vesselam ثُمَّ قَالَا اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْيُنْ سِتْت۪يرٌ Allah Celle Celaluhu tamam mı? Yani çok utangaç olmakla beraber Allah Celle Celaluhu insanları devamlı ne yapar? Onları korur. Dolayısıyla burada diyor ki يُحِبُّ الْحَيَا وَالْسَتْرِ Allah Celle Celaluhu devamlı hayayı sever ve yürür. Setri yani koruculuğu da sever. Fakat eğer biriniz yırtarsa, eğer biriniz yırtarsa, eğer biriniz yırtarsa, eğer biriniz yırtarsa, eğer biriniz yırtarsa, eğer anlıyor? yırtarsa, kişi banyo yaptığı zaman banyo esnasında üzerinde biriniz yırtarsa, eğer biriniz yırtarsa, eğer biriniz yırtarsa, eğer biriniz yırtarsa, eğer biriniz Ey insanların gözü dışında yani kimsenin görmeyi bir şekilde çırılçıplak mesela yıkanması, yıkanmasında bilmeyiz yoktur. Banyo esnasında değil. Hadisi iyi anlamaya çalışın dikkat ediniz. Çünkü hadisin başlangıcı nedir? ve Vesselam diyor ki bir gün böyle açık havada açık sahada bir kişinin banyo yaptığını gördüm diyor çırılçıplak ve orada hatasının yüzüne vurmuyor. Geliyor hemen minbere çıkıyor. Müslümanları topluyor ve diyor ki böyle böyle bir kişinin ve böyle bir kişinin yani bu bir kişiyi söylüyor. Demiyor filan adam Hasan Hüseyin demiyor. Bir kişinin böyle yaptığını gördüm diyor. Tamam mı? İşte diyor Allah Celle Celaluhu diyor. En çok haya eden bir kişi olduğu gibi haya edenleri de çok sever. Dolayısıyla sizden biriniz banyo yapmak istediği zaman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 ee, bu hadisi İmam Ebu Davud rahimehullah rivayet etmiş ve İmam Elbani rahimehullah Sünen-i Davud'ta diyor ki bu hadis sahihtir. Evet. Demek ki ehli, dikkat ediniz, "Fe izaghta sala Biriniz yıkanacağın zaman sütre edinsin. Vurduk ki sütre edinsin. Onlar nasıl anlıyorlar? Her kişi banyo yaptığı zaman üstüne paştemal bağlasın. Öyle değildir. Tayyib. <gülüyor> Diğer bir mesele ise hel hel yucziu ruslun an kana iki vacib gusül. Ve bundan önceki derslerimizde dikkat ediyorsanız değinmiştik. İki vacib gusül bir arada bir niyet ile bu iki guslü bir Müslüman yapabilir mi, yapmaz mı? Burada alimler arasında ihtilaf var.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 yıkanmasına gerek kalmıyor. Madem ki vücudu temizdir o temizliğe camiye gider. Diğer alimler diyorlar ki hayır Ali satt ve selam cuma günü yıkandığı için o zaman yıkanmak sünnet-i Ve dört mezhep içerisinde bu iki görüşü benimseyen alimler vardır. çağımızdaki ustalarımız ustalarımız da bu konuda muhteliftiler. Örneğin ibn Baz ustadımız rahimehullah bunu sünnet-i görüyor. Ustad İbn üthemin vacip görüyor.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 Ve Yahutta diyor cünüple ilgili yaptığı gusül niyetinin yanında cuma dün niyetini de yaparsa o zaman her iki huslu birden yapmış olur. Übün Üthemin dikkat ediniz diyoruz ki her ikisi de vaciptir. İmam Elbani Rahimahullah diyor ki doğrusu diyor delilere baktığımız zaman diyor doğrusu bu öyle değildir diyor. Diyor ki benim anlayabildiğim kadarıyla diyor.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 Diyor ki acaba bu sözü ve bu iddiayı eden insanlar diyor Cuma guslüne niyet ederse diyor acaba cünlükten çıkmış sayılır mı Allah Allah. ve siz biliyorsunuz ve herkes biliyor lazım, hocam. yani ondan öte ondan öte burada niyet çünkü Übün Ütemi Allah ile el her ikisinin delili de hangisidir? İnna mal a'amanu gerçekten mesela çok ince bir mesele. Gerçekten. işte fıkıh burada bağlar. Gerçekten fıkıh burada belli, belli olur. Ve kişi ne kadar alim olursa olsun her şeyde illa da alim olacak diye bir kaide yoktur. Aşırı bir şekilde veya da üst düzeyde bir alim birçok şeyde Allah Celle Celaluhu Bakasun o meselede muvaffak olmayabilir. Başkası o meselede muvaffak olabilir. İmam-ı Bün Uthemin Rahimahullah Gerçekten dağ gibi bir alim. İmam Elbani yine o şekilde. İmam Ebun Bez yine o şekilde. Ahmed bin Hembel, ondan sonra İmam Şafi, İmam Abu Hanife. Dağ gibi alimler. Ama dikkat ediyorsanız hepsi de hata etmişler. Bunların hatalarını kim ortaya çıkarmış? Bizzat öğrencileri. Bizzat öğrencileri kendi ustaların hata ettiklerini ne yapıyorlar? Ortaya çıkarıyorlar. Nasıl? Onların döneminde görmedikleri hadisi,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 Cünüplükten dolayı niyetini banyosunu yaptıktan sonra ondan sonra cuma uslu için ayrı bir niyet eder ve bu şekilde banyo yapar. İki de iki banyo Deliller banyo şu efendim. Keşevi yapıyor iki niyetle Hı -hı. aynı banyoyu yapıyor. İşte dedik ya. İmam İbn rahim rahimeullah diyor ki iki niyetle veya da bir niyetle bir banyo. Hı. İki niyetle yani nasıl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 الذي يتبيّن لي، الذي يتبيّن لي أنه لا يجزئ ذلك، أي لا يجزئ لا يجزئ الغسل الغسلين في نية واحدة، لا يجزئ الغسل الغسلين في نية واحدة، أي إكباٍيو بير له أو المزير، بل لابد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة، أي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 Gün yıkanması vaciptir. Dolayısıyla hem hayızlıdır, hem cünüptür, hem cumaya gidecek. O zaman bu alimlerin görüşüne göre bir niyet ile bu üç tane banyoyu ne yapmış olur? Hükmünü kaldırmış olur. İmam Elbani Errahim diyor ki hayır diyor, hayız için ayrı bir niyet, cünüplik için ayrı bir niyet, cuma, cuma için ayrı bir niyet. 3 üç, her üçü de ayrı bir niyet. Tek bu Üç, üç üç üç niyet üç, üç niyet yok üç niyet üç, üç banyo Ben <gülüyor> <gülüyor> yani bitireyim. Çünkü bana hep böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tayyip. <gülüyor> <gülüyor> evet. Diyor ki lian hadhi al-agsal kad qama al-dalil ala ala wucub kull minha ala infiradihi. Çünkü diyor bu gusullerin ayrı ayrı ol olacağına dair deliller nedir deliller gelmiştir diyor ki fe la yujuzu tawhiduha fi amalin wahid bitumbugusleri bir niyetle birlemek kesinlikle caiz değildir evet. ela tara annahu law kana alayhi qadaa shahru ramadan evet. annahu la yujuz lahu an yanwi qadaa'ahu ma siyamih li shahri ramadan ada evet. dikkat ediyorsanız hatta göreyim gör, gördüğüm yuttabildiği ve gördüğün gibi diyor bir kişinin ramazandan bir kazası varsa diyor Ondan sonra Eda ey o Ramazan hazır olan Ramazan'ın bir günüyle diyor. tam Bir niyetle iki günü ne yapmaz? Tutamaz. Tamam mı? Ondan ve hakaza yuqal an salati ve nahvha ve tefriq beyne hadihi el ve beyne el la delil Tamam? Ve bil Kim diyor bunu iddia ederse buyurun bize delillerle ispat etsin. Buradaki mecahar veriyor. Ey, hem Cuma'nın gusluğunu vacip görüp, hem de bir niyetle guslu ve Cuma'yı bir banyo ile ve bir niyetle yapacağını söyleyen kişilere cevap. Ve kâle hafîzahu Allah. Ve kadâkse abin Hazım rahimahu Allah. Fes tâdallâ bil Hadîth. Alâ mazahbna ilahi. Fakâle bagdan zâkra an. illa guslan. Muhaddistir ancak mezhepte zahiridir. Genelde Ebn Hazm ve mensub olduğu mezhep ustadı Ebu Davud ve da Davud bunlar nasların zahirine göre amel ederler. Diyor ki وَغُسْلٌ اَخَرْ يَنْوِ بِهِ اِلَا الْجُمْعَ ay gusl لِلْجَنَابَ مَعْ نِيَتِهِ وَغُسْلٌ لِلْجُمْعَ مَعْ نِيَتِهِ اَيْ cünüplük için bir gusül ve bir niyet tamam mı? Cuma için bir gusül ve bir niyet. Vakit bitiyor mu? Ee, burada hadisi hadisi okuyayım delil olarak. İmam-ıbun Hüzeymen'in rivayet ettiği bu hadiste diyor ki ashabtan bir tane صحابي ور اسم أبو قتادة يركي وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعها ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقد روى الحاكم تام من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك من جنابة أو للجمعة قَالَ قُلْتُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ اَعِدْ Diyor ki burada Ebu Katada yani İbn bir gün diyor banyo yaparken diyor cuma günü benim babam bana dedi ki bana seslenerek dedi ki ey oğlum veyahutta ismiyle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 bu tür şeyleri konuşmak istemiyor. Mesela bir kız 18 yaşına geliyor hayız görüyor. Ne annesinden ne babasından hayız ne olduğunu görmemiş öğrenmemiş. Bak kız hayız mıdır nedir kan geliyor neyin ne olduğunu bilmiyor ve bu şekilde namaz kılıyor. Çünkü bu kan geliyorsa bir hastalık olduğunu sanıyor. Ve ne olduğu neden olduğunu da utanarak annesine söylemiyor. Tamam mı? Ve da babasına söylemiyor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 veyahut da birbirlerine dini meseleleri mutlaka anlatmaları gerekiyor bu konuda cahil kalmaları için. Burada dikkat ediyorsanız oğluna soruyor oğlum diyor senin bu guslun cünüplükten dolayı mıdır yoksa cumadan dolayı? Yok diyor baba diyor gusuldan dolayı cünüplükten dolayı. O zaman diyor ayrıyetten diyor cuma içinde bir usul yap. Delil bu. Delil diyor ki فَقَالَ غُسْلُكَ مِنْ جَنَابَةٍ اَوْلِ cuma. قَالَ qultu min جَنَابَةٍ Hal hulen a آخر. bu günüplük başka bir gusul daha yap Çünkü diyor Aleyhisa vesselam işte şöyle şöyle şöyle söylediğini duydum ha o zaman İmam Elbani rahim Allah bu hadisi iki vacibin bir niyetle olmayacağını iki vacibin ayrı ayrı niyetlerle olduğu gibi ayrı ayrı gusul yapması gerekiyor Herdevalallahu Alem وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك